işe başvurmuştuk. Şimdi çok pişmanız evet. ama malum geri dönüşü yok. Ee, bu haramdan kurtulmak için bize bir yol gösterir misiniz? Şimdi ben evet. teşekkür ederim demiş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün hatalarımız hepimizin kusurları oluyor. Bağışlasın inşallah. Amin. Tabi faiz büyük bir günah. Devamlı söylüyoruz. Ee, İslam'ın yasakladığı büyük günahlardan bir tanesi. Hı. Alanda verenden e, yine veren tabi faizli olarak para veren mutlaka daha fazla günahtır ama onun için alan insan içinde günah söz konusu ama bir şekilde bir Müslüman faizli bir işleme bulaşmışsa yapılması gereken tek şey tövbe etmektir. Tövbe edecek inşallah zaten sorusundaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere bir pişmanlık duyuyor. Evet. O pişmanlık kendisine bir ızdırap veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifleri var buyuruyor ki et tövbe tuhiyen nedametu tövbe pişmanlıktır. Yani bir insan gerçekten pişmanlık duyuyorsa o hakikaten tövbe etmiştir. Dolayısıyla burada bu şekilde bir ev almış, araba almışsa evini arabasını tekrar satmaya, işte faizle aldım ben bu evden kurtulayım, arabadan kurtulayım demeye gerek yok. Yapılacak tek şey inşallah tövbe etmekle Cenabı Hak Celle Celalühu inşallah onu da bizlere de hep müzaffersin. Inşallah. i̇nşallah tekrarı yaşanmaz diyelim biz de. İnşallah.